94.9 Açık Radyo'da, Açık Yeşil programında bir kez daha birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Destekçimiz Burak Kaya'ya teşekkür ederek başlıyoruz programa. Bugünkü programda bir konuğumuz ve çok atlatma bir haberimiz olacak. Konuğumuz Aysen Ataseven. Hoş geldin Aysen. Hoş bulduk. Hoş geldin. Aysen Ataseven, araştırmacı Sinovait'dir. Evet. Ee, aynı zamanda Yeşiller Partisinden e, ve bugün e, bir araştırmacı kimliğiyle burada e, araştırmacı olarak da e, iklim değişikliği ile ilgili e, kamuoyundaki duyarlı araştıran Türkiye'de yapılmış e, ilk değilse bile en e, en, taze. en taze araştırmanın sonuçları üzerine konuşacağız ve bunu ilk defa Açık Yeşil'de konuşuyoruz. Değil mi? Henüz, evet, evet. henüz basına Hayır, da açıklanmadı. Exclusive, ya <gülüyor> <Evet>. haber yani. <gülüyor> evet. evet e, bu araştırmanın sonuçlarına geçmeden bir kısaca e, nedir bu araştırma? Bir, onu anlatabilir misin? Tabi anlatayım. E, Sınaviyetin iklim değişikliği ile ilgili şöyle bir nabız tutmak amacıyla gerçekleştirdiği bir araştırma aslında. Bu global düzeyde gerçekleştirilen bir araştırma. Bugün sizlerle Türkiye sonuçlarını Paylaşacağım. Ee, genel olarak bir nabız tutmak için e, Türkiye'nin üç büyük ilinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen e, bir araştırma. Yani e, nabız tutmak için deyince Türkiye'yi tamamını temsil etmiyor öyle mi? Evet çünkü üç bir ilde yapılan bir araştırma ama e, temsil gücü e, gene de e, oldukça yerinde. E, bütün Türkiye'yi temsil etmesi için tabii 12 bölgede yapılması gerekir ama bu da nabız tutan genel olarak e, Türkiye'nin e, nabzını, bu konudaki nabzını bize e, veren bir araştırma. Hı hı. E, kaç kişiyle yani birazcık belki dizayndan bahsedebilirsin evet, e, toplamda 511 kişiyle görüşüldü bu araştırmada e, İstanbul, Ankara ve İzmir'de dediğim gibi e, yaş ve e, sosyoekonomik statü anlamında temsil yeteneği olan bir örneklerle e, 511 görüşüldü bir kişi, evet, evet. toplam 511 kişiyle görüşüldü e, şey e, e, sosyoekonomik düzeyi biraz daha e, normale göre yüksek bir e, profilimiz var. E, yani işte ABC1 ağırlığı, e, C1-C2 ağırlığı biraz daha yüksek. Normalde Türkiye'de gördüğümüz temsilden. Bu üç büyük ilde olduğu için. Evet galiba. onun etkisiyle tabii Hı. ki. E, 500 örneklemle hata payı da işte %5 civarında olan bir araç. eğitim düzeyi açısından temsil ediyor. Eğitim mu? düzeyi açısından da temsil ediyor evet. Tabii e, ses grubu yüksek olduğu için eğitim düzeyleri biraz daha yüksek bir profil. Hmm. Evet, e, bu araştırmanın temel amacı herhalde iklim değişikliği konusunda insanlar ne düşünüyor? Ne düşünüyor? Ve genel olarak tutumları ne değil mi bunu evet. araştırmak benim hatırladığım gelirken konuşuyorduk de benim hatırladığım kadarıyla Ömer abi bilmiyorum sen hatırlıyor musun pek böyle ben gazetelerde falan iklim değişikliğine halkın şu kadarı inanıyor Ya da inanmıyor gibi bir şey Türkiye'de pek hatırlamıyor. Hayır yani Amerika'da Başta Amerika olmak üzere Batı ülkelerinde Çok sayıda yapılıyor bu ve son zamanlarda Endişe verici bir şekilde de işte, Azalma olduğu azalma. Sorun bu, bu sorunu ciddi bir sorun olarak Görenlerin oranında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Neredeyse yüzde Üzerine çıktı. Onunla İnanmayan ilgili ben öyle. Yeni bir şey buldum ama onu da biraz sonra ha, konuşacağız. Konuşalım. Orada farklı görüşler de var. Evet. Ama Türkiye'de de Sanırım Bu konu yani en azından bu düzeyde yapılmış araştırmalar çok fazla değil. Yani çok bir takip şansımız fazla yok herhalde. yani evet, 5 sene önce nasıldı da. değil evet. mi? Yani e, elbette yapılan araştırmalar vardır. E, ama e, sürekli bir takip bildiğim kadarıyla, bölümlü sektörden bildiğim kadarıyla şu ana kadar yok. Hı hı. E, dolayısıyla burada çıkan sonuçlar oldukça önemli. Ve e, ben de görmedim sonuçlarınız ama e, sanırım bizim de beklediğimizden daha... E, duyarlı bir evet. toplum çıkmış. Evet. İstersen kısaca sonuçları... Ona girmeden bir şey sorayım ben. E, araştırma kuruluşu hakkında da birazcık bizi bilgilendirir misin? Tabii. Sinovet e, bağımsız bir araştırma şirketi. E, global bir araştırma şirketi. E, Türkiye'deki ofisinde yüzün üzerinde çalışan olan. Öyle mi? Büyük bir. Evet. E, bir araştırma şirketi. Eee... Belli Daha çok baş... kamuoyu araştırması değil herhalde piyasa. Aslında evet. çoğunlukla piyasa araştırması yapıyor. Kamuoyu araştırmaları yoğun olarak yapılan bir şey, bir şey değil. Ama bu böyle bir e, istisnai bir araştırma. Belli dönemlerde istisnai bu şekilde araştırmalar e, yapıyor Sinovite. Uluslararası bir... Uluslararası evet. <gülüyor> tamam. Ee, peki sonuçlara seçe geçelim. Şimdi sonuçlara evet sonuçlar aslında e, bana göre mutluluk verici e, çünkü e, Türkiye'de e, dediğiniz gibi aslında çok elimizde net bir şey yoktu bu konuda nasıl bir kamuoyu var onu çok iyi, net bilmiyorduk ama bu sonuçlar bize gösteriyor ki aslında Türkiye'de e, iklim değişikliği ile ilgili e, oldukça endişeli bir kamuoyu söz konusu araştırmaya katılan insanların %67'si bu konuyla ilgili son derece endişeli olduğunu belirtmiş ve bu kadınlarda e, daha e, ön plana çıkan bir kaydı erkeklere göre e, zaten tüm dünyada da aslında biraz hani genel olarak baktığımızda öyledir yani kadınlar biliyorsunuz bu konuyla biraz daha hassas ama Türkiye'de de son derece endişeli oldukları görünüyor e, il, %67 olan, öyle mi? Bayağı, 3'te %67, 2. Evet, önemli bir oran İklim değişikliğine inanmıyorum, iklimin değişikliğine inanmıyorum öyle. Yani sadece %3. Bunu doğal olayların sonucu olduğunu düşünenler, yani iklim değişiyor ama bu doğal olayların sonucudur diyenler yani %8 civarında bu konuda olmuyor, olmadığını belirtenler de yüzde16 yani cümle. değişiyor ama önemli değil diyor yüzde 16 öyle mi ee, Evet çeenişeli olmadığını söyleyenler ee, Hatta iklim değişikliğinin etkilenden memnunum diyen yüzde birlikte bir kesim de var <gülüyor> ee, Sıcak herhalde seviyorlar Türkiye'de yani Çünkü iklim değişikliği kürese yani bir ısı artışı gibi de algılanıyor ya yani. belki de bu araştırmadan değilim hani bir yorum. Ee, dolayısıyla %67'lik ciddi bir e, kesim var. Yani iklim değişikliğiyle ilgili endişe eden. E, bu aslında önemli bir e, toplumsal bir duyarlılık olduğunu bize gösteriyor. Bu ciddi bir şey e, oran çünkü. Hiç ee, inanmıyorum yoktur böyle bir şey diyenler %3, %3 öyle mi? Çok evet. iyi yani. Ee, başka bir şey daha vardı. Ee, sizce dedik ee, iklim değişikliğine sebep olan ana faktörler nelerdir? Ee, ve insanlar burada... E, Aslında bu işin insan odaklı bir mesele olduğunda farkında görünüyorlar. Ee, %26'sı küreselleşme ve sanayileşme e, iklim değişikliğine sebep olan ana faktördür demiş yani neredeyse dörtte biri ee, oldukça e, ciddi bir oran insan olduğunu söyleyen yine 124'lük bir e, kesim. Ayrıca mı bu %20'dan evet. ayrıca insan evet. diyor evet. aslında ikisini bir i̇kisini arada. İkisini bir arada. yani, yani. yani evet, neredeyse bu işin. E, İnsan odaklı olduğunun farkında ser etkisi yaratan gazların artması olduğunu söyleyenler de var ki gene bu da insan etkisi olduğu düşüncesiyle e, cevap verildiğini gösteriyor. Bu da yüzde on üçlük bir kesim. O zaman bayağı ciddi bu yani kendi yaptığımız sanayi ticari, sanayi ticari faaliyetler ve ev yasıtmalar vesaire yüzünden olduğunu düşünenlerin toplamı yine yüzde altmış yakın oluyor evet, yani. evet aşağıya bunu tanrının işidir bu diyenler de yüzde iki evet aslında dina işte yüzde üç hiç inanmayanlara biraz daha belki şey yani oradan gelen biraz tanrısal bakan belki bir kesim E, fakat şey konusunda haklısınız hani e, bu e, tasarruf meselesinde kendiniz kişi olarak nasıl tedbirler aldınız e, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için siz neler yaptınız ya baktığımızda aslında ön plana çıkan şey burada da e, tasarruf meselesi. İnsanlar enerji tüketiminde tasarruf yaptığını su tüketimini azalttığını söylüyorlar. E, evinin yalıtımını iyileştirdiğini söyleyenler var. E, bunu programına alanlar da dahil ee, ve e, bunun yanı sıra enerji tasarrufu yapan cihazları aldığını söyleyenler de var ee, bu tabii ki belki şöyle değil hani şöyle düşünmek belki yanlış olur iklim değişikliği var ama ne yapmalıyım gidip enerji tasarrufu cihazı alayım gibi bir şey değil, değil belki ama satın alma sırasında artık bu değerlendirmeye yani yargı sürecine girmiş bir şey olduğunu da bize gösteriyor bu yani direkt iklim değişikliğiyle başlayan bir satın alma bu e, Satın alma süreci belki yok hani tasarruf ürünler satın alıyorum diyenler bunu bilemeyiz bu aşamadan ama etki eden faktörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü iklim değişikliğini azaltmaya yönelik yaptığı şeylerden birisi olarak anılmış bu hareket burada. Dolayısıyla aslında bakarsanız argı olarak insanlar tasarruf e, ettiklerini Enerji tasarrufu, su tasarrufu ya da ısı yalıtımı gibi çeşitli yollarla e, tasarruf eğilimi içinde olduklarını ve burada kişisel olarak kendilerine düşen şeyin de tasarruf olduğunu e, düş, e, deneyimlemişler geçtiğimiz e, yıl içerisinde. Peki bir şey soracağım. Bu yine araştırmacı olarak belki e, sana çok soruluyordur. İnsanlar burada ne ölçüde doğru söylüyor? E, evet o güzel bir <gülüyor> soru. E, ne ölçüde doğru söylüyor? Bunu tabii ki e, beyanı dayalı bir bilgi bu. Ee, orada insanların ne yani kadar bunun... samimi oldukları e, kendi tasarruflarında elbette. Hani onu bizim sağlama şansımız yok. Ee, nedir bunun bazen, bilinen mesele? Yani bazen tabii doğru söyleme eğiliminin yüksek olduğunu, hani doğru cevabı verme eğiliminin yüksek olduğunu söyleyebiliriz ama e, bu bizim hani yaptığımız araştırmada e, yani politikalı korrekt olanların tırnak içinde e, söylenme eğilimi evet yüksek olabilir ama bizim yaptığımız araştırmada insanların cevap vermeme ya da hani hiçbir şey yapmadım deme şansları da var e, ama zaten araştırmanın geneline baktığımız zaman e, eğer insanlar bu kadar kaygılılarsa gerçekten de %67 gibi bir oran son derece kaygılı olduğunu belirtiyorsa e, bir şeyler yapmış olduklarını da düşünebiliriz. Evet, bu ayrıca yani bu soru ümidin sorusu hem bütün yani, konuda bütün araştırma, araştırma konuları, konuları evet, için geçerli. Evet evet geçer o yüzden zaten. Ve Kaçınım işte mı? o yüzde doğruluk payı hmm. eksi artı şu kadardır diye girdiği zaman onu da herhalde uluslararası standartlarda kapsıyordu. Birincisi. Evet. ikincisi burada pek doğru söylememek <gülüyor> için de bir motif yok yani. Evet. Sebep yok. İstediği gibi konuşabilecek bir ...yaptırımı yok yani şey anlamda psikolojik anlamda. Soran devlet değil nasıl sorarsın? Soran mesela. devlet değil. Evet, evet. değil. Yani e, burada sadece insanların kişisel e, değerlendirme süreçleri var yani söz konusu. Cevap ettiler tek şey insanların nasıl bir cevap vermek istedikleri ile gerçek düşünceler arasındaki farkları ama e, bu araştırmalar yani aslında o kadar da e, bizi yanıltan araştırmalar değiller bir hata payı olmakla birlikte. Bunun dışında şirketlerin sorumlulukları da araştırmada sorgulanan bir konu. Sizce şirketlerin iklim değişikliğinin azalmasını sağlamak konusunda sorumlulukları var mı diye sorduğumuzda %81'i evet var diyor. Ve ancak %15'i yoktur. Ha, şirketleri mesul tutan, sorumlu tutan yüzde seksen evet, bir öyle mi? Sorumlulukları şey... var mıdır? Mesul tutan demeyeyim ama evet, yani. e, azalmasını sağlamak konusunda yani bu işin yönetimi konusunda aslında iklim değişikliğiyle mücadele sürecindeki yönetim konusundaki sorumlulukları var mıdır sorusunun cevabı aslında bu. E, ve yüzde seksen bir evet şirketlerin tabii ki bu konuda sorumlulukları vardır diyorlar. Peki ne yapsınlar sizce bu şirketler? Ne yapmalılar sizce? ...yardımcı olmak için neler yapabilirler... ...iklim değişikliğini azaltmak için diye sorduğumuzda... ...yine e, tasarruf meselesi... ...ve atık yönetimi meselesi... ...ilki sırada belirtilen şey, yüzde 57'si... ...insanların diyor ki enerji tasarrufu yapmalarını... ...ve atık yönetimi uygulamalarını beklerim şirketlerin... ...bunun yanı sıra... ...işte doğaya dost ve etik yollarla... üretilmiş e, malzemeler... ...ürün ve hizmetler kullanılması... ...konusu var... E, İlginç olan burada bir şey, yeşil teknolojilere yatırım yapmalarını beklerim yani yüzde 42'lik bir kesim var. Allah Allah. Evet. Yüzde <gülüyor> 42 öyle mi? Evet. Ee, doğaya saygılı en doğru yeşil yaklaşımdan uygulanması için bir ekip oluşturmalarını beklerim yani yüzde 44'lük bir kesim var. Tabi burada seçenekler belirli. Yani biz hmm. bu şeyleri biz bunu mu yapmalı, bunu mu yapmalı sizce diye biz soruyoruz. Evet. Dolayısıyla bu buradaki katılım oranı. Ama sonuçta yeşil gibi. teknoloji lafını gören, ha evet doğru bununla evet. ilgili diyor yani bu da önemli bir. Ee, evet nitekim yeşil teknoloji ile ilgili e, bir başka şey daha var ilerleyen bölümlerde. E, ekonomiye de destek olacağını düşünüyorlar yeşil ekonomileri yeşil teknolojilerin özür dilerim. Yani aslında bu green economy denen şey e, aslında. Kaç onun yüzdesi? Ekonomiye destek olur mu sorusuna evet yani %87. Evet. Yani bu konuda şimdiye kadar konuştuklarımız bu sonuçlar açısından bakıldığında bu belirli bir örneklem grubu içinde Türkiye'de ciddi bir iklim değişikliği konusunda bir bilinç uyanışı olduğunu söylemek ...çok hatalı olmaz herhalde diye. Evet. Yani burada aslında... ...araştırmadan e, genel olarak... ...çıkan şey... E, ...insanların hakikaten de bir şekilde... ...bu konuyla ilgili bilgilendikleri. Zaten e, geçen sene siz e, bu şeyde... E, ...daha önce konuştuğumuz... ...neler yaptınız... ...siz kendiniz iklim değişikliğiyle ilgili... E, ...diye konuşurken... E, ...iklim değişikliği hakkında bilgilendim diyen... ...yüzde seksen bir kesim var. Yani insanlar nedir bu mesele diye... ...aslında... Ee, biraz araştırmış, bilgilenmiş durumdalar. Gene araştırmadan elde ettiğimiz başka bir şey e, mecraların, medyada me, belli mecraların işte internet, radyo, televizyon e, gazete gibi mecraların bu konuda bilgi sağlamak konusunda ne derece başarılı buluyorsunuz diye sorduğumuzda internetin ve online mecranın çok e, çok daha başarılı bulunduğunu görüyoruz. Televizyona ya da gazeteye göre. Dolayısıyla insanlar Radyo demiyorlar. <gülüyor> Radyo diyenler de var aslında. <gülüyor> e, %33 kesin ama onun herhalde genel radyo dinleme oranı ile paralel evet. düşünmek gerekir. <gülüyor> Tabii. E, ama yani şunu söylemek gerekir ki insanlar bu konuda bilgilenmişler. Yani geçtiğimiz bir sene içerisinde bu konu bir şekilde insanları merak kullandırmış, endişelenmişler. Ve bununla ilgili aslında online mecrada araştırmada yapmışlar. E, evet, gibi ben de bu konuda şey kendi vardı. kişisel deneylerimle de çakıştığını söylemeliyim. Yani son olarak Eskişehir festivalinde bir konferans, <gülüyor> film gösterip bu konularda görsel <gülüyor> eklim değişikliği vesaire üzerine kısa çocukların yaptığı filmler yani verdiğim çeşitli yerlerde, o ilk öğretim okullarında hatta anaokullarına kadar inen bir şeyim var benim kliantilim dinleyici şeyim. Ee, orada özellikle son yıllardaki çeşitli katılım üniversitelerde şurada burada konferanslarda e, bu konuda gittikçe yükselen bir şeyi e, ben bizzat gözlemliyordum ama tabi bu gibi bir araştırma ile ancak doğrulandığı zaman kişisel gözlemlerimin de bir anlamı de olduğunu şimdi söylemek mümkün. Yani bendeki izlenim de tamamen evet. böyleydi. Özellikle çocuklara sordunuz mu bilmiyorum. Yani bunların denekler arasında çocuklar da var mı? Yok. Yani en 18 yaşına kadar minimum. Öyle 18 e, mi? 60, yani 60 eğer biraz olur. daha düşüyor sorma fırsatı olursa başka bir araştırmada iyi eminim. Neredeyse eminim ki kuvvetli tahminin çok daha yüksek çıkacak. Çünkü çocukların ilk sorduğu şey zaten küresel ısınma oluyor. Tereddütsüz yani. Büyük bir kaygı olduğunu her yerde. İlk öğretim okullarında falan söylüyorlar. Evet. E, Aysen sevenle e, iklim değişikliği üzerine yapılmış. Çok yeni bir araştırmayı konuşuyoruz. Bir kısa müzik arası verip devam edeceğiz. Fred Viola'dan, Fredo Viola'dan geliyor. The Sad Song. Barira, barira, barira. Fredo Viola'dan dinliyorduk The Set Song. Bugün e, bir konuğumuz var Aysen Ataseven araştırmacı Sinovate e, araştırma kuruluşundan ve en son e, yaptıkları e, bir iklim değişikliği araştırmasının kamuoyu araştırmasının sonuçlarını ilk kez açık yeşilde burada. ...açıklıyor ve onun üzerine konuşuyoruz. Türkiye, Gerçekten, ya, Türkiye. Mi? sadece? Evet, evet. Yani yoksa daha geniş olarak da soruluyor başka ülkelerde. Evet, global yapılan bir araştırma global. çok ülkeli. Bunun sonuçları henüz açıklanmadı. <gülüyor> Tamamen bütün global sonuçlar. Türkiye sonuçlarını şu an konuşuyoruz. Ama global sonuçları da geldiğinde onları da... Konuş olursa herhalde. Evet, sitemize de <gülüyor> koyarız evet, zaten. Evet. Ve çok ilginç sonuçlar var. E, %67'si en azından Türkiye'deki üç il, e, ili kapsıyor bu araştırma. Ankara, İstanbul, İzmir. Halkın %67'si e, son derece endişeli e, konudan ve e, böyle yine 60-80 civarında gayet e, konu hakkında bilgi sahibi olduğunu e, gösteren. Sonuçlardan evet. e, evet. bahsediyor başka İ inanmıyorum diyenler yüzde üç gibi bir şey hiç inanmıyorum böyle bir şeyin olduğuna diyen ya da Allah tan oluyor diyenlerde yüzde iki gibi evet. şirketlerin bir şeyler yapması gerektiğini söyleyen sorumluluk kalmasını gerektiğini söyleyen yüzde peki devlet Ee, o da var. Aslında burada tam olarak ne yapılmalı sizce? İklim değişikliğiyle mücadele etmek için e, en çok hangi yöntem izlenmelidir diyenlere baktığınızda aslında çok açık, belik bir kesim e, devlet tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söylüyor. E, gerekli kısıtlama ve teşviklerin ...yapılması gerektiğini söylüyor... E, ...şirketlerin ürün ve yönetim süreçlerinde... ...kayda değer teknolojik yenilikler... ...gerçekleşmelidir diyenler sadece 128... ...ki bu neredeyse devlete... ...karşı duyulan sorumluluğun yarıya yakını... Peki bu mesela birinden birini... ...seçmek zorunda mı? E, evet, Hı. evet. Yani i̇ki tane seçebilse belki hem devleti hem şirketleri de... Seçebilir. Evet. evet. E, ama burada bir dakika onu hemen bir kontrol edeyim... ...yalnız bir söylemek istemiyorum... E, Ama burada aslında kayda olan devletin yüzde 51, görüşlenişlerin yüzde 51'inin devleti bu konuda bir şeyler yapmak için sorumlu tutması. Yani evet. Bu işi çözmek için devlet müdahalesi gerekir diyenler? Ee, bu da çok önemli. Müthiş yani e, yani evet. petrol ve fosil yakıtlara fiyatlandırma yapma politikası da sorulsa o zaman... ...belki de gene böyle bir onay çıkacak. Bu böyle spesifik bir... Yani demek ki hükümet ara sıra... Yani ya devlet ya şirket diyor. Demek ki hükümet zaman zaman... ...hani habire kamuoyu araştırması yaptırıyorlar ya... ...anayasayla ilgili vesaire ilgili. <gülüyor> evet. e, yani enerji politikalarını... ...iklim politikalarını belirlemeden önce de... ...ara sıra bir kamuoyu araştırması yaptırsalar... E, ...ve hani kamuoyunun nabzını tutmak istiyorsa hükümet oy almak için tam da bunları yapması gerekiyor demek ki. Aynen demek ki, demek ki Türkiye'de öyle. iklim değişikliğini önlemek için bir e, atıyorum ya yani bir vergi ya da bir teşvik ya da bir şey koysa gayet, oyu düşmeyecek. Gayet yani. kabul edilebilir bir durumda. İşte ben de verir. tam onu kastettim yani fosil yakıt bunun yani diyorlar ya çok büyük bir çoğunlukta çıkıyor gene insan kaynaklı. Bu da insan kaynaklı demek ne demek? İşte petrol, doğalgaz ...ve elektrik kullanımına giden... ...işte diğer fosil yakıt şeyleri demek... Evet. ...özünde e, o zaman... onun fiyatlandırmak ve alternatif... ...daha doğrusu yenilenebilir... ...enerjilere geçmeyi de... ...savunmak e, bu şey içinde... ...çerçeve içinde çok kolay olacaktır yani. Evet kamuoyu desteği... E, ...gerek hani bu konudaki bilgi... ...ve kaygı düzeyleriyle gerekse... E, ...torumlu tutmalarıyla... Devlet, e, ...devletin yapacağı herhangi bir düzenlemeye... ...son derece... E, ...açık görünüyor... Şimdi benim e, bununla dün gece e, hazırlanmaya çalışırken iki tane araştırma buldum. Bir tanesi e, Amerika'da bir tanesi İngiltere'de yapılmış. Amerika'da e, bu programın başında konuştuğumuz hani e, iklim değişikliğine inananların sayısı azalıyor. E, çıkıyordu evet. Çıkıyordu birkaç araştırmada <gülüyor> özellikle bu Pew Center'ın yaptığı araştırmalarda falan. Fakat e, bu Woods e, tarafından e, Woods... E, Woods İnstitü 10. Ya Woods Hall değil galiba. Woods Institute for the Environment diyor. Hmm. Stanford Üniversitesi'nden bir araştırmacının yaptığı bir araştırmada çok yeni bir araştırmada 2009'da Amer şey, Amerikalıların %75'inin inanmaya devam ettiği iklim değişikliğinin varlığına ortaya çıkmış. Daha önceki diğer araştırmalar bunun %50'lere falan düştüğünü evet. hatta %50'nin altına düştüğünü söylüyordu fakat bu araştırmacının ben konuşmasını da dinledim sunuşunu Şey diyor, bu soruyu yanlış sordukları ve hem yönlendirici soru soruyor bazıları, bazıları da çok komplike sorular soruyorlar. Bu yüzden bizim sorumuz işte daha basit, daha doğrudan bir soruydu. Tek bir konuyla ilgiliydi ve %75 çıktı ve diyor ki 2008'de %80'di, 2009'da %75'e düştü. Bu %5'lik düşüş neye bağlı olabilir diye bunu test ediyor. Birkaç hipotez ortaya atıyor. Mesela bu gate gibi şeyler mi acaba etkiledi? bu septikler mi etkiledi? Bence diyor hayır bundan dolayı değil bir şekilde bunları üst üste getirmişte verileri ve tamamen 2008'in daha öncekilerden daha soğuk bir yıl hmm. olmasına bağlamış. Evet ondan bağlamış. Evet. Çok basit. Bir... Evet, mantıklı. Ya, bu evet. tabi şeyin de e, Noam Chomsky'nin yıllardan beri söylediği gibi bütün hayati konularda kamuoyunun kendini ilgilendiren hayati konularda doğru sorusu soru, yani savaş barış meseleleri de dahil buna İşte Orta Doğu politikası vesaire e, daima doğru cevabı büyük ezici çoğunlukla işte Kyoto protokolünü mesela destekleyen %75 falan çıkmıştı Amerika'da öyle gösterilmediği halde. Dolayısıyla doğru soru sorulduğu zaman doğru şekilde sorulduğu zaman kamuoyu daima doğruyu yansıtıyor ama bunu... Kim uygun Yani mi? mesela Aynen. bu araştırmada Allah'ın işi diyen yüzde ikiydi evet, değil mi? Evet, herhalde evet. soruyu başka türlü sorsanız. Mesela iklim değişikliğini Allah'ın yaptığına inanıyor musunuz evet. diye sorsanız herhalde bayağı yüksek çıkar tabii. Evet tabii. tabii yani orada orada insanlara olabildiğince kendi düşüncelerine yansıtmaya yönelik tutmak lazım. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Güçlü şeyleri, güçlü yani tanrının işi değildir demek başka bir şey. ...iklim değişikliği işte insanların dünyayı işte kirlitmesinden ya da işte insanların sanayileşmeden şundan bundan öyle demek başka bir şey. Evet. Yani orada zorlayıcı bir faktör var. Tanrının işi değildir dememesi, demesi için insanların zor bir şey yani evet, belki evet. ile bir noktada çalışan. Evet dolayısıyla bu teknik eee işimize de yarar. Mesela tabii ki sonucu çok ciddi etkileyecek mesele. Evet. Azadırken vakit, bir de bizi ilgilendiren kısmıyla evet. ilgili de bir şey sormak istiyordum, medya olarak. Medya ile ilgili, evet. Orada medya <gülüyor> şöyle bir bir şey daha sorduk. Sizce medya, iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynamak için ne yapsın ne yapmalıdır? Ve burada aslında insanların istediği şey biraz topluma eğitmeli ve bilgilendirmelidir diyor. 161'lik bir kesimi. Aslında açık radyo'nun e, üstlendi e, misyona tam da denk düşen bir şey. Ama şu da bence önemli bir bulgu. İklim değişikliği konusunda objektif ve doğru bilgi sağlayan tarafsız bir yerde durmalıdır. Diyen yani %47'lik bir kesim var. Yani insanlar bilgi edinmek istiyorlar ama manipüle edilmek istemiyorlar aslında. Medyanın ee, da tam, tas tamam ya, işe evet. yaradığı yer bu olmalı. Evet. medyan tanımı bu zaten yani. Evet, dolayısıyla hani toplumu eğitmeli ve bilgilendirmeli diyor. Evet, yani doğru. Benim için bilgi topla, bana bilgi ver, ama tarafsız bir yerde dur. Aynen öyle. Beklentisi ön planda. Bu yüzden zannediyorum ki şey, online mecler insanların kendi kontrolünde olduğu için Tabii, daha başarılı bulunuyorlar. Evet, evet, yani şeyde bilgi edinmek, bilgi sağlamak konusunda iklim değişikliği meselesinde daha başarılı. Bulunan şeyler, internet ortamları, bloklar ve işte online mecralar. Evet, burada bir çok sevdik bu araştırma. <gülüyor> yani Başka hem çok o, moral yani. yükseltici moral, e, bu yıllardır yürütülen kampanyaların kesinlikle bir işe yaradığını gösteriyor. Yani burada herhalde evet, çok da mütevazi evet. davranmaya gerek yok. Yani her açıdan iklim değişikliğine karşı mücadele eden herkes Türkiye'de. Yani e, pek çok değişik kesimden insan var. Gruplar, kur, kuruluşlar, e, işte Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler bunların hepsinin e, bu sonucun herhalde üretilmesine büyük bir katkısı var. Evet, bir ikinci bir sonuçta Yeşil Badana'nın dediğimiz şeyin yani şirketlerin özellikle büyük enerji vesaire şirketlerinin de propagandasının böyle fazla da işe yaramadığını yani küresel ısınma yoktur. Ortalığı efendim. boş bırakmadığınız sürece ve bunların yalan olduğunu sık sık S söylemediğiniz evet. sürece... O manipülasyona insanlar o kadar da gelmiyor demek gelmiyor. ki. Gelmiyor. Bu da normal beklenir bir şey. Bana göre şeyin de etkisi var. Yani tüketim aslında ekonomi de pazar da bayağı bir bu yeşil teknolojiler tasarruflu ürünler konusunda ciddi kampanyalar yapıyorlar. Yapıyor, yani evet. bu ekonominin de reklamların falan. Aynen da onun da var. etkisi var. Yani burada büyüyen bir sektör de var çünkü bir taraftan. Yeşil evet. tasarruflu Ve büyüyen da. de bir şey, evet. sektör evet. Evet. Evet çok teşekkürler Aysen. Güzeldir, ben Aysen teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bugün Açık Yeşil'de Aysen Ataseven konuğumuzdu. Yeşiller Partisi'nden genel sekreteri ee, ve e, Sinovate araştırma şirketinde araştırmacı olarak çalışıyor. Ve Sinovate'in yapmış olduğu çok yeni bir araştırmanın iklim evet, değişikliği kamuoyu da. araştırmasının e, sonuçlarını ilk kez Açık Radyo'da sizlere ulaştırmış olduk. Çok teşekkürler ve gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.